1414 numaralı konu, Hz. Peygamber'in, ilim öğrenmek günahlara kefaret olur, demesi, Hz. Peygamber eşabıyla konuşurken, yanından iki kişi geçti, Hz. Peygamber, o iki kişiye, siz de dinleyin, büyük bir kar elde edersiniz, dedi, Hz. Peygamber konuşmasını bitirdi, eşab dağıldıktan sonra Hz. Peygamber ayağa kalktı, o iki adam, ey Allah'ın Resulü, sen bize, dinleyin, büyük bir kar elde edersiniz, dedin, bu sadece bizim için midir yoksa buna herkes dahil midir dediler Hazreti Peygamber ilim öğrenmek isteyen hiçbir kimse yoktur ki onun bu isteği geçmiş günahlarına kefaret olmasın dedi